Bu yaşlı deniz kurdunun yarı şaka yarı ciddi sözlerinin altında bir adalının nantiketli bir koyakırın kara adamlarına karşı ön yargılarını Kodburnu'ndan ya da Vinyard'dan gelmeyen tüm yabancılar karşısındaki kuşkularını sezinliyordum. Peki ama balina avına niçin çıkmak istiyorsun? Seni gemiye almazdan önce bilmeliyim bunu. Bu işi görmek istiyorum da ondan. Dünyayı görmek istiyorum. Demek balina avını merak ediyorsun ha? Sen hiç kaptan Ahab'ı gördün mü? Kaptan Ahab da kim? Tamam, tamam anlaşıldı. Biliyordum görmediğini. Kaptan Ahab, bu geminin kaptanı. Yanılmışım öyleyse. Ben kaptanla görüştüğüm sanıyordum. Senin görüştüğün kaptan Pelek. Anladın mı delikanlı? Ben, bir de kaptan Bildat seferi hazırlarız. pek odu. Şu Şusunu busunu, tayfasını filan sağlarız. Geminin sahiplerindeniz. Acentalığını da yaparız. Ama benim asıl söylemek istediğim şu. Balina avının ne demek olduğunu gerçekten öğrenmek niyetindeysen... İş işten geçmeden bunun ne olduğunu anlamana yardım edebilirim. Git kaptan ahaba, şöyle bir göz at, yeter delikanlı. Bir bacağının yerinde yerler estiğini görürsün. Ne demek istiyorsunuz? Balina yüzünden mi yitirdi bacağını? Yitirdi mi dedin? Sen şöyle biraz gelsene delikanlı. Gemi batırmış, gemi batıracak tüm balinaların en canavarı kemirdi. Çiğnedi, tuz buz etti o bacağı. Sen ne söylüyorsun? Hey hey. Beni biraz ürkütmedi değil bu taşkın sözler. Sonunda çektiği heyheyin candan acısı da dokundu bana belki. Ama elimden geldiğince istifimi bozmamaya çalışarak konuştum. Dediğiniz doğrudur herhalde kaptan. Balinanın böylesine azgın olacağını düşünmezdim doğrusu. Bilmesem buna bir kaza der geçerdim. Bana bak delikanlı, sen acemi çaylağın birisin galiba. Deniz nedir bildiğin yok senin. Sen sahiden denize çıktın mı emin misin? ''Biraz önce söyledim ya kaptan, dört kez çıktım. T ticaret. Bırak canım şu lafı. Unuttun mu ticaret gemileri için ne söylediğimi? Çileden çıkarma beni. Ağzını alma şu ticaret gemisini. Anlaşalım seninle. Balina avı üstüne bir fikir verdim sana. Hala hevesin var mı bu işte?'' ''Evet kaptan.'' ''Pekala. Şimdi söyle bakalım. Canlı bir balinanın ağzına zıpkın atıp sonra da zıpkının peşinden gidecek adam mısın sen? Çabuk söyle.'' ''Bu işi mutlaka yapmam gerekirse yaparım kaptan. Başka çare yoksa demek istiyorum ama herhalde vardır. Bu da güzel. Demek senin niyetin yalnız balina avına gitmek değil, dünyayı da görmek istiyorsun demek. Öyle demiştin galiba değil mi? Peki öyleyse git bakalım şuraya güverteden rüzgara doğru bir göz atıver. Sonra gel bana ne gördüğünü söyle.'' Bu tuhaf buyruk karşısında biraz şaşalayıp durakladım. Şaka mı değil mi anlamadım. Ama kaptan Pelek kaşlarını çatıp gözlerinin kenarlarındaki kırışıkları artırınca istediğini yaptım. İlerleyip baktım. Yükselen sularda gemi demirini germiş yanlamasına denize doğru dönmüştü. Ufuk uçsuz bucaksız ama bomboş ve asık yüzlüydü. Sözü edilmeye değer hiçbir şey yoktu ortalarda. Geri dönünce Pelek sordu. Eh rapor ver bakalım ne gördün? Pek bir şey göremedim dedim, sudan başka bir şey yok, alabildiğine açık bir ufuk ama bir bora çıkacağı da benzer. Eh anladın mı şimdi neymiş görmek istediğin dünya? Aynı şeyi görmek için ta horn burunlarına mı gitmek istiyorsun? Olduğun yerden göremiyor musun dünyayı? Biraz hafallamıştım ama balina seferine çıkmalıydım. İlle de çıkacaktım. İster pekuatla olsun ister başka gemiyle. En iyisi de pekuatla gitmekti bence. Tüm bunları belege söyledim. Böyle kararlı olduğumu görünce beni almaya razı oldu. Öyleyse imzala hemen kağıtları dedi gel benimle güverteden kameraya indirdi beni. Orada bir bodoslama girişi üzerinde oturan adam, ömrümde gördüğüm yaratıkların en acayibi, en garibiydi. Bu adam kaptan Bildat'mış meğer, kaptan Pelekle beraber geminin en önemli hissedarlarından biri. Öteki hisseler bazen limanlarda olduğu gibi yıllık taksit alan bir sürü yaşlı adamların, dulların, yetimlerin, mahkeme vesayeti altında çocukların elindeydi. Bunlardan her birinin gemideki payı bir arşın kereste, bir kalas parçası, bir iki çivi değerini geçmezdi. Nantakıt'ta herkes parasını balina gemilerine yatırır. Sizlerin paranızı denenmiş iyi faiz getiren devlet tahvillerine yatırdığınız gibi. Pelek gibi Nantakıtlıların çoğu gibi Bildat'ta bir kuak erdi. Çünkü adaya ilk yerleşenler bu mezheptenmiş. Bugün bile adada oturanların çoğunda kuakir özellikleri aşırılığa kadar gider. Ama bu özelliklere yabancı şeyler birbirini tutmayan şeyler katılmış. Değişik biçimlere girmiştir bu özellikler. Nantakıt kuakirleri tüm denizcilerin ve balina avcılarının en kana susamış olanlarıdır. Savaşçı kuakerlerdir bunlar, kuakerlerin en azgınlarıdır bunlar. Aralarında kutsal kitaptan alınmış adlar taşıyanlar vardır. Adada çok yaygın bir gelenektir bu. Çocukluklarından beri Koyakır konuşmasının destanımsı ve dramatik diline alışır. Herkese siz yerine sen derler. Ama daha sonraları yaşantılarının atılganlıklar ve yiğitliklerle dolu binbir serüveni, onların bu değişmeyen özellikleriyle garip bir biçimde kaynaşır ve onlara bir İskandinav deniz kralının ya da ozan ruhlu bir eski Romalının çeşit çeşit kaba dayıca huylarını kazandırır. Tüm bunlar güçlü kalbur üstü kafası işleyen yüreği sağlam bir insanda birleşti mi, Üstelik bu insan en uzak denizlerin sessizliği ve yalnızlığı içinde, bizim kuzeyden görmediğimiz yıldızların altında, gece nöbetlerinde bağımsız ve özden düşünmeye acı tatlı tüm izlenimlerini doğanın tertemiz, sağlam ve zorlu göğsünden taze taze almaya, tüm görüp göçürdükleriyle zenginleştirerek keskin ve korkusuz konuşmaya alıştı mı, işte bu insan bütün bir milletin içinde parmakla gösterilir. Bu görülmeye değer güçlü yaratık, ulu tragedyalar için biçilmiş kaftandır. Her ne kadar yaratılışının derinliklerinde huyundan ya da yaşantısından gelen hastalıklı bir şeyler de olsa, onun dramatik kahramanlığına hiç zarar gelmez. Çünkü tüm tragedya kahramanları bu hastalıklı yanları sayesinde büyük olurlar. Ey ün kazanmak isteyen delikanlılar, şunu bilin ki, İnsanlardaki her yücelik bir hastalıktır aslında. Ama şimdilik böyle bir adam karşısında değiliz. Bizimki bambaşka bir adam. Garip olmasına garip ama bu garipliği özel koşullar içinde Quakerley'in aldığı değişik biçimden gelmedir. Kaptan Pelek gibi Kaptan Bildat da hali vakti yerinde emekli bir balinacıydı ama o ağırbaşlı sayılan işlere metelik vermeyen, ağırbaşlı şeyleri hor gören, ıvır zıvır sayan Kaptan Pelek'in tersine Nantucket Quaker'larının en softaları arasında yetişmişti. Sonradan okyanuslarda geçirdiği yaşam, Horn Burnu'nun açıklarındaki adalarda gördüğü o çıplak güzel kadınlar, kuakırlığı iliklerine kadar işlemiş olan bu adamın kılını bile kıpırdatmamış, ceketinin bir düğmesini bile açmamıştı. Bununla beraber bu değerli kaptan Bildat'ın değişmez suyu içinde birbirini tutmayan şeyler de vardı. Adasına saldıran kara adamlarına karşı silah kullanmaya vicdanı razı olmayan bu adam, Atlantik ve Pasifik okyanuslarına saldırıp durmuş, insan kanı dökmemeye yeminliyken ağırbaşlı kara giysisini sırtından çıkarmaksızın tonlarla deniz canavarı kanı dökmüştü. Bu softa kaplan, yaşlı günlerinin akşamlarında derin düşüncelere dalınca bu birbirini tutmayan şeyleri nasıl uzlaştırıyordu bilmem. Ama bunlara pek aldırış eder görünmüyordu. Belki de düşünmüş, taşınmış, şöyle uslu akıllı bir sonuca varmıştı. Dünyada kazanç denilen bir şey vardır. Bildat, külüstür, daracık bir kılıkla, muço olarak işe başlamış... Tirsiz balığından yapılmış, geniş bir yelekle zıpkıncılığa yükselmiş, derken tayfa başı olmuş, sonra ikinci, daha sonra birinci kaptan, en sonunda da gemi sahipleri arasına karışmıştı. Demin de söylediğim gibi Bildat, altmış yaşının olgunluğu içinde serüvenli yaşantısını bitirip emekliye ayrılmış, artık geriye kalan günlerini bunca emekle kazandığı paranın geliriyle rahat rahat yaşamak niyetindeydi. Gel gelelim, üzülerek söylemek zorundayım ki bu kaptan pinti bir moruk diye ün salmış. Denizciliği sırasında da taş yürekli bir kaptan diye tanınmıştı. Çok garip bir öyküdür ama Bildat, Kategut balina gemisinde kaptanlık ederken sefer dönüşü tüm tayfasını hastaneye götürmüşler. Öylesine yıpratmış bitirmiş zavallıları. Sofuvir adamda hele bir Quaker'da bu hale en hafif deyimiyle taş yüreklilik denir. Bununla beraber tayfasına hiç küfür etmediğini de söylediler ama ne yapıp yapıp onları öyle bir çalıştırıyormuş ki canlarını çıkarıyormuş. İkinci kaptanlığı sırasında donuk gözlerini üstünüze dikti mi siniriniz bozulur bir şey yapmadan duramaz olurmuşsunuz. Ya çekice ya kavelaya sarılır, hangi işte olursa olsun deliler gibi çalışmaya başlarmışsınız. Onun önünde gevşeklik, tembellik tutunamazmış. Kaptan Bildat'ın beden yapısı bile çıkarını gözeten yaratılışına tıp atıp uyuyordu. Upuzun, kupkuru bedeninde bir dirhem fazla et yoktu. İşe yaramaz diye sakal bile bırakmıyordu yüzünde. Tutumlu, ince tüylü çenesi, havu dökülmüş geniş kenarlı şapkasının kumaşından yapılmış gibiydi. İşte kaptan Pelek'le kameraya girdiğim sırada bodoslama kirişinin üstünde oturan adam böyle bir adamdı. O daracık yerde yaşlı Bildat dimdik oturmuştu. Ceketi aşınmasın diye hep böyle oturur, arkasına bile yaslanmazmış. Geniş kenarlı şapkası yanı başında. Üst üste attığı bacakları iki sopa gibi. Yıpranmış ceketi çenesine kadar ilikli. Gözlükleri burnunun ucunda, kocaman ağır bir kitaba dalmış görünüyor. Kaptan Pelek Bildat diye bağırdı. Hala mı o kitap Bildat? Benim bildiğim 30 yıldır şu kutsal kitabı okuyup duruyorsun boyuna. Bitiremedin mi hala? Bildat, eski gemi arkadaşının bu şakalarına alışmış gibi soruya karşılık vermeden gözlerini sessizce kaldırdı. Beni görünce kim bu gibilerinden Pelek'e baktı. Pelek, bize göre adammış aklı sıra dedi. Sefere çıkmak istiyormuş. Bildat bana dönerek boğuk bir sesle, istiyor musun sahi diye sordu. Bildat'ın kuakırlığı neredeyse bana geçecek. Farkında olmadan onun diliyle yürekten istemekteyim dedim. Belek bu adama ne dersin Bildat diye sordu. Bildat bana dik dik bakarak olur dedi. Sonra mırıldana mırıldana kitabını hecelemeye devam etti. Görüp göreceğim kuakırların en tuhafı geldi bana bu adam. Hele o şamatacı eski gemi arkadaşının yanında acayipliği büsbütün göze batıyordu. Sesimi çıkarmadım. Merakla çevreme bakındım. Pelek bir sandığı açtı, içinden geminin defterini çıkardı, önünde bir kalemle bir mürekkep okkası koydu, ufacık bir masaya oturdu. Tayfalığımın koşulları üzerine konuşma sırası geldi artık diye düşündüm. Balinacılıkta tayfaya aylık verilmediğini eskiden beri biliyordum. Tüm gemiciler kaptan dahil kazançtan lay dedikleri belli bir pay alırlar ve bu paylar gemide herkesin gördüğü işin önemine göre değişir. Şunu da biliyordum ki balina avında acemi olduğum için benim payım pek büyük olmayacaktı ama denize alışkınlığım, dümen tutmasını, halatların uçlarını eklemesini şunu bunu bildiğim göz önünde tutulursa sefer bittikten sonra kazanç ne olursa olsun net kazançtan 275'te bir oranda pay alabileceğimi sanıyordum duyduklarıma göre. 275'te bir pay, ölme eşeğim ölme kabilinden bir pay olmakla beraber hiç yoktan iyiydi. Bu parayla seferde bahtımız açık olursa yıprattığım elbiselerin yenisini alabilirdim belki. Üstelik üç yıllık yiyecek yatacak da bedava. Bu yoldan görkemli bir servet yapılmaz diyeceksiniz. Orası öyle sahiden de yapılmaz ama ben görkemli servetlerde gözü olmayanlardanım. Dünya denen bu berbat kasırgalar hanında beni yedirip yatırırlarsa öpüp de başıma korum. Sözün kısası, bu 275'te bir payı haksızlık saymıyordum. Ama güçlü kuvvetli olduğum için 200'de bir pay vermelerini de beklerdim.